Bediüzzaman'ın İstanbul'a teşrifi münasebetiyle, üniversiteli bir nur talebesinin arkadaşına yazdığı mektup. Sevgili üstadımızın teşrifinden dolayı bizi ve İstanbul'u tebrikinize teşekkür ederim. Bu muhteşem, müstesna hadiseden dolayı, koca şehir kaynadı, için için bayram yapıyor. Alimi cahili, fakiri zengini, genci ihtiyarı mahkemelerde, otelde her yerde onu görmeye ve dinlemeye koşuyor. Rüyalarımız dahi neşe ve ferahla dolu. Düşmanlarımızın ise yüzleri daha ziyade karardı. Nifaklarının hiçbir şey yapmadığını ve yapamayacağını artık biliyorlar. Üstadımız, İstanbul'un şahsiyet devrinin yadigarı olan her şeye yeniden can verdiler. Kardeşlerimizin gözünde, şehrin manzarası birdenbire değişti. Ayasofya, saray burnuna kadar uzandı. Minarelerinde yine ezan-ı Muhammedî ve Selam okunuyor. İçinde hafızlar yeniden Kur'an-ı Kerim tilavetine başladılar. Fatih her gün türbesinden kalkarak fethettiği şehrin büyük ve mübarek misafirine hoş geldiniz diyor ve onu tebrik ediyor. Yeni caminin şerefesinden Beyoğlu'nun en karanlık ve mülevves izbesine kadar nüfuz edecek ışık tufanını şimdiden görür gibi oluyoruz. Hepsinin Ayasofya'nın, Fatih'in, Sultanahmed'in, Eyüb'ün ve Süleymaniye'nin ve bütün Müslüman İstanbul'un hicap perdelerini yüzlerinden atışı ve bize daha muhteşem ve daha samimi görünmeleri, bu büyük teşriften ve bu ulvi nurdan. Üstadımız artık bu şehrin güneşi. O giderse, ufkundaki güneş de onu takip edecek ve milyonluk şehir kararı verecek. Tesellimiz, Fatih şehrinin Risale-i Nur'la aydınlanacağı ve parlayacağı ümididir. Üstadımızın teşrifini telefonla haber verdikleri zaman cansız vücudumdan birdenbire bir cereyan geçti. Öldürücü ve uyuşturucu değil, dirilten, canlandıran bir cereyan. Maddi ve manevi varlığımın bir anda kuvvet bulup muazzam bir mıknatısın beni çektiğini hissettim. Ağır ceza mahkemesine vasıl olduğum zaman Biraz evvelki tahassüslerimin bütün cemiyette hakim olduğunu fark ettim. Mahkemenin içi ve dışı tıklım tıklım doluydu. Kalabalığı yararak içeri girmek istedim fakat gözüm iki üniversiteli talebenin arasında yürüyen üstada ilişti. Manasıyla olduğu kadar maddesi ve kıyafetiyle de bambaşka olan ve şu anda milyonlarca gözün onun üzerinde toplandığı müstesna varlık sanki hiçbir şeyle alakadar değildi ve hiçbir hadiseden haberi yoktu. Mahkemenin içindeyim. Ulvi isim zikredilir edilmez, büyük adam, koca bir milletin, dinin ve devrin tarihi mümessili olarak içeri girdi. Ufak bir kaynaşmayı mütakip çıt yok. Herkes, bu muhteşem ve muazzam anın manasını ve heyecanını duymakta. Hastayım demelerine rağmen, üstadımızın yerlerinden yıldırım gibi fırlayarak itiraz ve izahları, Mahkeme heyetinin hayranlıkla büyük adamı seyri. ikinci celsede daha muazzam bir kalabalık. Üstadımızın vukufsuz ehli vukuf raporuna bizzat verdikleri harikulade cevaplar ve mahkemenin 5 Mart'a tahiki titreyerek günah ve zaaflarıma bin teessüf ve tövbe ederek yaklaşıp mübarek ellerini sonsuz bir iştiyakla öptüğüm ve içimi tertemiz tutmaya çabalayarak gözlerini bulmaya cesaret ettiğim o an o gün hatıralarımın en büyük ve en nadide yadigarı olacak. Üniversiteli diğer kardeşlerim üstadımızın hizmetinde bulunmakla şerefe uzmağa kavuşmuşlar. O üstadımızdan Cenab-ı Hak ebediyen razı olsun ve bütün talebelerine ve bilhassa benim gibi bir çare zavallı ve acizlere akıl, dirayet Azim ve ihlas ihsan buyursun. Amin. Evet kardeşim. Bu asrın manevi şahı olduğu, hayatı ve eserleriyle sabit olan bir üstadın eserlerini biz muhtaçlara lütfeden Cenabı Hakk'a hatsi şükürlerle beraber şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tahacümüne maruz heyet-i İslamiyeye en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olan Risale-i Nur'u, ölünceye kadar okuyacağız, neşredeceğiz inşallah. El-Bâkî İstanbul Üniversitesi Nur talebelerinden Kamil. Üstadın Emirdağ'a gidişi Üstad Bediüzzaman, İstanbul'daki muhakemesinin beraat ile neticelenmesini müteakip Emirdağ'a geldi. Emirdağ'da Ramazan ayının bir gününde kıra çıktığı zaman, bir çavuş ve üç silahlı jandarma yanına gönderilerek, gelecek fıkrada beyan edildiği gibi, kendisine şapka giymesi teklif ediliyor. Bu sebeple karakola celbediliyor. Bunun üzerine, üstad bir istila yazarak, adliye ve dahiliye vekaletine gönderiyor. Aynı zamanda Ankara'daki bir talebesine de göndererek, alakadar mebuslara hadisenin duyurulmasını bildiriyor. Ankara'daki talebeleri, bu şekvanın bir nüshasını Samsun'da münteşir Büyük Cihad gazetesine gönderiyorlar. Yazı, Büyük Cihad'ta en büyük ispat başlığı altında ve bir haşiye ilave edilerek neşrediliyor. Sonra Ankara ve İstanbul Üniversitesi'ndeki nur talebeleri de iki-üç makale yazı, Büyük cihat gazetesine gönderiyorlar ve neşrediliyor. Bu sıralarda Malatya hadisesi vuku'a geliyor, dindarlar aleyhinde bir sürü yalan, iftira, tezvir propagandası başlıyor. Bu tahriklere aldanan bazı şahsiyetler, dini gazetelerden medar-ı noktalar bulmak için çalışıyorlar. Samsun'da da mezkür, en büyük ispat başlıklı yazı ve üniversite nur talebelerinin makaleleri dolayısıyla, gazete neşriyat müdürüyle, Ankara'dan bu yazıların bazılarını gönderen bir nur talebesi tevkif edilerek, mahkemeye veriliyor. Nurculuğun memlekette inkişafı aleyhinde gazetelerde beyanatlar, kanaatlar ileri sürülüyor. 600 kadar nur talebesinin mahkumiyetini istihdaf eder şekilde, Türkiye'de 25 yerde taharrü yapılıp, bir kısmında dava açılıyor. Neticede, Risale-i Nur'da ve Nur talebelerinde medar ittiham bir nokta olmayıp, suç bulunmadığı kanaatine varılıyor. Samsun'da açılan davada, evvela mahkumiyete karar verilmişse de, mahkemeyi Temyiz'in Risale-i Nur eserleri ve müellifi Bediüzzaman hakkında serdettiği mütala ile, mahkumiyet kararını esasdan bozması sebebiyle, tekrar yapılan duruşmada, yazılarda suç unsuru bulunmadığı kanaatine varılarak, beraat kararı verilmiştir. En büyük ispat başlıklı yazıdan dolayı, Samsun'da üstadımız aleyhine de dava açılmıştı. Samsun'a mahkemeye celbi isteniyordu. Çok rahatsız ve ihtiyar olması sebebiyle, kaza tabipliğinden aldığı bir raporu nazar itibara alınmayarak, mutlaka mahkemede bulunması isteniyordu. Nihayet üstad, Samsun'da mahkemede bulunma karar vererek İstanbul'a kadar geldi. Fakat sıhhatinin bozukluğu ve tahammül edememesinden yola devam edemeyip, Heyet-i sıhhiyeden bir rapor alıp, mahkemeye gönderdi. Raporda, Sait Nursi'nin yapılan muayene neticesi, ne karadan, ne denizden ve ne de havadan Samsun'a gitmeye vücudu tahammül edemeyeceği yazılıydı. Mahkemede, müdde umumi şiddetli ısrarlarla, Sait Nursi'nin mutlaka mahkemede bulunmasını istemişse de, Mahkeme heyeti, sıhhiye raporuna istinaden Bediüzzaman'ın Zaman'ın İstanbul mahkemelerinden birinde istinabe suretiyle ifadesinin alınmasına karar verdi. Nihayet devam eden mahkemeler neticesinde Samsun Mahkemesi dava mevzu yazıda mahkûmiyeti icâbet ettirecek bir kasıt görmediğinden Sayit Nursi'nin beraatine karar verdi. Üstadımız Bediüzzaman Zaman Nursi bu müdafayı İstanbul Mahkemesi'nde okumuş ve mahkemesi beraat ile nihayet bulmuştur.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 Böyle beş veci ile kanunsuzluk edip, kanun namına beş veci ile İslam kanunlarını kıran adam hakiki kanunsuzluk ile iktiham edilmek lazım gelirken. Onların o acip kanunsuzluğu ve bahanesiyle, iki seneden beri vicdani azap verdiklerinden elbette mahkemeyi Kübrai Haşir’de bunun cezasını çekeceklerdir. Evet, 35 senedir münzevi olduğu halde hiç çarşı ve kasabalarda gezmeyen bir adamı, sen Frank Serpuş'unu giymiyorsun diye iddiam etmeye, dünyada hangi kanun müsaade eder? 28 seneden beri 5 vilayet ve 5 mahkeme ve 5 vilayetin zabıtaları onun başına ilişmedikleri halde, hususan bu defa İstanbul mahkeme Adilesi'nde, yüzden ziyade polislerin gözleri önünde, hem iki ayda yaya olarak her yeri gezdiği halde, hiçbir polis ilişmediği ve hem mahkemeyi temiz, bere yasak değil diye karar verdiği,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 Cebri keyfi kanun ile emir olur mu ki emir kuluyum desin? Evet, Kur'an-ı Hakim'de Yahudi ve Nasranilere başta benzememek için ona dair ayet olduğu gibi Ya eyyuhellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil-emr minkum ayeti ululemre itaat itaati emreder. Allah ve Resul'ünün itaatine zıt olmamak şartıyla o itaatin emir kuluyum diye hareket edebilir. Halbuki bu meselede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 o kanunları kırmaktır. Benim gibi kabir kapısında gayet hasta, gayet ihtiyar, garip, fakir, münzevi, sünnet-i muhalefet etmemek için 35 seneden beri dünyayı terk eden bir adama bu tarz muameleler kat'ien şek ve şüphe bırakmadı ki komünist perdesi altında anarşilik hesabına vatan ve millet ve İslamiyet ve din aleyhinde müthiş bir suikast eseri olduğu gibi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 ve divan harbi örfünün dehşetli suallerine karşı şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım deyip dalgavukluk etmeyen ve 28 sene gavurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir İslam fedaisi ve hakikati Kur'aniyenin fedakar hizmetkarına maslahatsız, kanunsuz denilse ki sen Yahudi ve Hristiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksin bütün İslam ulemasının icmağına muhalefet edeceksin, yoksa ceza vereceğiz denilse, elbette öyle her şeyini hakikati ı Kur'aniye'ye feda eden bir adam, değil dünyevi hapis veya ceza ve işkence, belki parça parça bıçakla kesilse, cehenneme de atılsa, katiyyen yüz ruhu da olsa, bütün tarihçey hayatının şehadetiyle feda edecek. Acaba, bu vatan ve dinin gizli düşmanlarının, bu eşetli zulmü nemrud ânelerine karşı manevi pek çok kuvveti bulunan bu fedakarın tahammülü ve maddi kuvvetle ve menfi mukabele etmemesinin hikmeti nedir? İşte bunu size ve umum ehl-i vicdana ilan ediyorum ki yüzde on zındık dinsizin yüzünden doksan masum'a zarar gelmemek için bütün kuvvetiyle dahildeki emniyet ve asayişi muhafaza etmek için.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 Millet-i İslamiye hesabına feda edeceğim." Said Nursi Ey mübarek müşfik ve muazzez Üstadımız Hazretleri! Bu acip madde ve dinsizlik asrında nazarlar kısalmış, kalpler, fenalıklar ve kötülüklerle dolmuş. Yalnız ve yalnız, Kur'an-ı Hakîm'in bu zamandaki en hakiki ve kat'î tereşşuhatı olan Risale-i Nur, o kısalmış nazarları, Adeta maddenin ruhuna nüfuz ettiriyor. O kötü kalplerin zindan gibi karanlık olan içini nurla dolduruyor. Bunun için bu asra nur asrı denmesi münasiptir. Risale-i Nur beşeriyetin bu tamiri imkan olmayan yarasını uhrevi ilaçlarla tedavi ediyor. Risale-i Nur ve onun harika müellifi siz mübarek üstadımız binlerce münevver gence haraskarlık vazifenizi yapmış ve yapmaktasınız. Bunun böyle olduğuna imanları kurtarılan bu acizler canlı şahitleriz. Bu dehşetli asırda materyalizmi, maddeciliği temelinden yıkan mason ve komünistlerin batıl ideolojilerini bütün ilim ve idrak muvacehesinde Zîrüzebereden Risale-i Nur okuyucularına, bu asrın talihli insanlarına bu dünya ile hatta kainatla bile değişilmez abı hayatı, ebedilik suyunu yani beka aleminin bileti olan imanı bahşediyor. Ey aziz ve mübarek üstadımız, bu kadar kıymetli bir hediyeyi bizlere veren siz üstadımıza ne kadar hürmet ve muhabbet beslesek azdır. Siz kurtarıcı üstadımızla Risale-i Nur talebeleri arasındaki bağ ebedi bir bağlılıktır. Bunu hiçbir kuvvet çözemez. Hürmetle mübarek ellerinizden öper, dualarınızı beklerim. Üniversite Nur talebeleri namına Siyasal Bilgiler Fakültesinden Ahmet Atak